tekrar gelir. Büyükler bu mesele için şöyle buyurdular derdi. Yani Ahmedağımızla 25 sene böyle sohbetlerimiz oldu. Sonra şunu söyleyeceğim. Hani devrin halifesiyle İmamu Ebu Yusuf'un fıstıklı helva yeme hadisesini biliyor. Hocaya söyleyin sabresin dedi ya yahu semadan ayet indirecek diyor ya zaten sohbete çıktık onu da söyleyeyim de sonra da işte geçtiği kadar söyleriz karar veririz. Ahmed Ahmet'imizle ruhan kucaklaşmak değil mi? Bu ı Nasihat. Kapı camisinin biti, tamiri bitince inşallah gene kürsüye çıkacağız Müslümanlar. Gene sohbetlerimizle devam edeceğiz. Rabbimiz nasip ederse İmam-ı Azam Hazretleri küfede büyük bir cemaatın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 Babacığızımızı siz götürün, gözünüzün nuru olarak omuzunuzda. Ben İmam-ı Azam'ın hocamın dersinden kalmayayım diyor. Zira bu dersi kaybedersen bir daha tekrarlanmayacağına göre bu mesaili şerriyeden mahrum olurum diyor. Rabbimiz şefaatlerine maz halkasın. Aradan birkaç geçiyor. Eve erzak, rızk, ekmek, katık getiren olmayınca Hazretle tabi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 talebesinin fakirlerinin de rızkını maişetini kendisi temin ederdi muhterem müslümanlar kucağını altınla dolduruyor git hanım diyor ne zaman böyle bir şeye ihtiyaç oldu benim kulağım duysun haberim olsun diyor muhterem müslümanlar sen sabret diyor oğlun devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor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 Kürsiyi de böyle derdi Müslümanlar. Kürsiyi de Konya Kapu Camii kürsüsünde böyle derdi. Medreselerimizi kapattınız. Mekteplerimize kilit taktınız. Ama kalbimizdekini alamadınız derdi. Kalbimizdekini alamadınız, alamazsınız. Sağ olduğumuz müddetle hakkı, nâtığı, gerçekleri söyleyeceğiz derdi Acahmedağımız muhteremimeler.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 meşhur söz. Allah bes, baki heves demişler. Bize Allah yeter. Gayrisi vehmü hayaldir demişler muhtaramesin o. Ya. Biz de böyle diyebilelim müminler inşallah. Öyle olunca la havfun aleyhim yahzanun. Onlar üzerine korku yoktur. <gülüyor> İsterseniz onu da söyleyeyim. Ama ebdal'in ahlakından bahsedecektim. E, ne yapalım?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 Cenab-ı Hak bizi ebedi alemin cennetlerine giden nurlu yoldan ayırmasın inşallah. Bunların cennetin kapısının önüne varacaklar bunlar. Yani Ahmed Amuz'u sevenler, Mevlana'mıza muhabbet edenler, Hacı Bayramı Veli'den yana olanlar, Aksemse dilin ayak izine yanak koyanlar. Cennetin kapısının varıyorlar. Melekler soruyor. Siz cehennem, sırat, ateş, mizan, terazi filan gördünüz mü? Hesap kitap.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 Huvvet ve kardeşliğin gönülleri ve ruh ahfakımızı sardığı günlere Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallahu Ve ma tukaddimu li anfusikum min khairin Allahu Zülcelal hazretleri yarın mahşerde Bire bin, bire milyon katlayarak ecir ve mükafatımızı rızık edeceğine inanarak verelim ki Rabbimiz de cennetini versin rahmetin lutfesin billahi innellahe teala subhana rabbika <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin elfatiha